Tekrar şöyle kelimenin üzerinde duracak olursak doğru yol, Allah'a giden yol, sapmadan metanetle, zorluklara görüş gelerek Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi bir kul olma. Tabi bunun yanında kader etkeni de vardır ki Allah Azze ve Celle insanları bu yolda Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda gerek açlıkla gerek yoklukla, gerek çocukla, gerek çocuksuzlukla, gerek hastalıkla, gerekse birçok bela ve musibetle ne yapabiliriz? İmtihan edebilir. Çirkinlikle, güzellikle, rahat bir yaşamla, sıhhatli bir yaşamla hangi konumda olursak olalım istikametli olarak sıratı müstakimden ne yapmama ayrılmama diye devam etmiştik. Şimdi yapanları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 Yani ifratta ve tefritte yaşamlarını sürdürdüler ve dört kitapta lanetlendiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizler de onlara karışı karışına, arşına arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız diyor. İşte bu derslerin amacı bizler de onlar gibi olmamamız için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 iman ederseniz ancak kurtuluşu Kim bunlar? Sahabeler. Yani o sahabelerin iman ettiği gibi iman edersek ancak sıratı muhtakimde gitmemiz mümkün. Yoksa sadece ben iman ettim deme ne yapmaz? Yerine gelmez. Bu da nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiğinde kardeşlerim orası kitap ehli insanlarla doluydu.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 bir taksiye biniyorsun. Görüyorsun kocaman bir nazar boncuğu. Yolda bir araba görüyorsun. Egzozun altında bir papuç takılı. Bir otobüse biniyorsun. Aynasının yanında böyle kuranları sarmış adam duruyor. Neye yönelmiş bu? Öyle inanmış. Adama diyor ki, bunları takmayan, koruyan kim? Bakın bir düzgün cümle. E Allah diyor. E bunu takınca ne oluyor? Adamı da söküyor.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 Mesleğiyle namaz kılmazdan sizler onlara ne yapın? Muhalefet edin diyor. Allah bizleri böyle tereddüksüz yönelenlerden eylesin. Demek ki sıratı müstakimden kayma, bakın iman, güzel bir iman, yöneliş, seksiz şüphesiz yönelişle mümkünmüş. Devam ediyoruz. Üçüncüsü ise sıratı müstakimde olmanın sünnettir. Evet.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 Vahiy kime geldi? Allah şunla. Bakın şimdi şeyhlerin kandırmasına. Günümüzde en başta topluluk hangisi? Nurcular. Peki Sayıd-ı Nurşen'in Nurcuları nasıl cezbet biliyor musunuz? Sikke-i Tasviki Gaybi diye bir kitabı var. Orada keşfen Ali'yi dört kere gördüğünü Ali kendisine birçok defalar gelip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 Ha günden bir şey reddetti diye ne yapacaklar? Ve saldıracak diyor. Ve her kim diyor onların saldırısına sabreder ve eczini Allah'tan beklerse sizden 50 tanemizin eczi kadar ecir vardır diyor. Sahabeler diyor ki Allahü şunu kendi aralarında yani o dönemde yaşayan insanların 50 tanesinin sevabı mı hayır diyor. Bilakis diyor sizden yani asabını gösteriyor Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı 50 tanemizin ezgi kadar ecir vardır diyor. Demek ki belada ne yapacakmış? Büyük olacak. Ve sırat-ı mustakimde bulunmayan insanların sayısı ne yapacakmış? Çok çok fazla olacak. İşte sırat-ı mustakimde ummanın en önemli esaslarından birisi sünnet üzerine yaşama ve sünneti Hayatından çıkartmama. Hangi amel istersen işte muhakkak Peygamberi sünnetine münacaat etmedir. Evet. Dördüncüsü kardeşlerim gönül genişliği. Evet. evet. evet. evet. Yani evet. ee, Allah-u Teşekkürler Allah Vesselam'ın ahlakı sorulduğunda Ayşe annemize ne diyordu? Evet. Onun ahlakı Kur'an.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 Allah Resulü onu tercih etti de onu tercih ettim. aradı her şeyi buldum diyor ya. Hatırladınız mı? Bu sahabenin sırf Medine'den bir merkebe binerek ta küfeye kadar gelerek ey Muhammed ümmetinin kadınları gelin size kadınların hallerini öğreteyim. Allah Resulü şöyle şöyle dedi değil. sırf bunları öğretip akşamda merkebine binip Medine'ye döndü Biliyor musunuz? Eve gidince bir alın haritaya bir bakın. Küfe nerede?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 sırat-ı olanlardan eresin. Ve <gülüyor> bu konuda hepinize ben pek ezber vermem ama Haşr suresinin 10. ayetini hepinize ezberlemenizi tavsiye ederim. Orada çok güzel bir dua var. Ee, İmam Bukhari bunu aslında geçmişteki fırkayı dalle gibi gördüğü insanlar için söylemiştir. Ama biz bunu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 her Müslümanın neşidir? Görevidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşine kafir diyenin bu sözü onda yoksa döneye dolaşır ne yapar? Temişine gelir. Yani Allah da zaten kendi yolumdan sapanlar en iyisini bilen değil mi? Konumuzun başına dönecek olursak suratı müstakim kelimesini anlatırken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 sayılmazsınız. Birbirinizi sevecek bir hasret söyleyeyim mi? Aranızda selamı ne yapın? Kâhid Demek ki bu da gösteriyor ki kardeşlerim bizler birbirimizi görme selamlaşmak, sevmek, kaynaşmak zorundayız. Yani Allah'ın takdir ettiğini biz de ne yapacağız? Aynen kabul edeceğiz. Ne hasret edeceğiz, ne de bunun cıddına hareket edeceğiz. Ve halimize her zaman şükredeceğiz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 işte bana gelip gidiyorlardı. görüyorlardı. Bide abla çok iyi değil mi? Kızlar iyi basmıyor. Yani ben evet. kızlar bende hani bazı şeyler söylüyorlardı, dediğimizdiyorlardı. Kızları diyorum hani. Toplu oturan, okuyoruz, okuyoruz diyorlardı. E tekerlektiyorlardı. Yani 20 sayfa kuran abduzum. 20 sayfa kuran abdan tabutu makten sarmıyordu oluyor. Sen 20 sayfa dedin, ne yapacaksın ki? Ben senin tekerleğin artık boyuyorum. Yani o kuran okumuş veya okumamış.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 bize çok yakın olan bir kolu bile var biliyor musunuz? Hadi el ediyorlar. Yani bizden çok az bir farkları var. Bir kolu da böyle. Doğulu birisi var başlarında. Tamamen adamlara Kur'an'ı sünneti diyor Yani misal var ama ön planda değil. Bu diyor yardımcı. Bir kitap olarak diyor. Ve Bukhari'yi, Müslüm'ü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 Ancak Müslüman, Allah'tan ve Resul'dan gelene teslim olmakla mümkündür. Bu gerçek anlaşılmadığı müddetçe bunun da kıymeti ne yapılmaz? Şurada namaz kılar, şurada kalsan içki içer. Şurada namaz kılar, şurada her türlü günahı ne yapabilir? Rahatlıkla işleyebilir. Hidayetini bozacak, küf hesaplanacak her ameli işler ama bunda da bir yanlışlık ne yapmaz? Görmez. Onun için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 Demek ki uyanıklık derken gerekli hazırlığa şahit bir uyanıklığı kastetmekteyiz. Öte yandan teyakkuz halin kıyam ve süreçini eldeki korunacak nimet ve değerler de etkiler. Öyleyse kardeşlerim biz de bu ömürde başımıza neler geleceğini bilemeyiz. Kaderimizde neler var onları da bilmemiz mümkün değil. Doğru mu?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 Şeytan oturacak ve doğru yolda burası, gel buraya geldiği insanları ne yapacak? Davet edecek diyorlar. Vahiyeti kelimesine dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle <gülüyor> e, şeytanın herkese musallat olacağını ama sadece bir tayfenin kurtulacağını söylüyor. Kimdi bunun İhlaslı kulların üzerinde iblisin hiçbir su neymiş yok. Allah bizi ihnaçlı olanlardan eylesin kardeşlerim. Dördüncüsü kıskanmama. gereklerindendir evet. evet. Belki bu konu üzerinde çok çok durduk defalarca ama tekrar üzerinde durmakta e, fayda var. Kıskançlık biliyorsunuz fıtri olan duygulardan bir tanesidir. Kişi kız kardeşi olur, onu kıskanır. Erkek kardeşi olur, onu kıskanır. İş yerinde arkadaş olur, onu kıskanır. Amir olur, onu kıskanır. Alim olur, onu kıskanır. Hoca talebi olur, birbirine kıskanır. Çocuklar... Yani kıskanma fıtri bir şey. Aşırı olmadığı müddetçe bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Allah da kıskançtır. İndirmiş olduğu emir ve nehirleri ne yapar? Tutulmasını ister diyor. Yani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 Seminer sohbetlerimden birisinde üç tane maddeyi isteyeceğim. Birisi hırs, birisi hıskançlık, birisi de haset. Ki. Bunlar kimin huylarıydı biliyor musunuz? He? Dur, öyle deme. Adem aleyhisselam hırslandı, cennetten mahrum oldu mu? İblis kinlendi, cennet gibi bir nimetten mahrum oldu mu?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 Aynı onun kafadan olur. Çünkü Allah kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor. Yani birisi şuradan şöyle ayrılmışsa ona kulak verecek muhakkak biri de var ki ona güvenerek ne yapar? Onu yapar. Hidayete ermek ya da hidayet üzerine devam edebilmek için bazı cahil dini kurup da mensupların iddia ettikleri gibi şu ya da bu Şeyh Efendi'ye veya şu ya da bu dini gruba dahil olmak gibi bir şart yoktur. Çünkü onlar ne derler? Şeyh olmuyor yani şeyh şeytan, şeytan. şeytan derler. Ve sen koskoca okyanusu rehbersiz gemisiz atabilir misin? Açamaz. Muassat bir mürşide ihtiyacım var derler. Ama bizim mürşidimiz nedir? Allah Resulü, Efendimiz ve Yani Kur'an ve Demek ki kıskanmamada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 ...bizim kalbimizi de dinin üzerine dair... ...evet... ...Allah hepimize hayır versin... ...hayırdan ayırmasın... ...Sofretin son... ...bu katkı olarak kardeşlerim... ...İnsanın asıl surat köprüsü neresidir? Dünyadır... ...geçici alemle ebedi alemin arasında... ...sıkı bir münasebet vardır...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 İman eden de, küfredenler de ne yapsın diyor? Bilerek iman etsin, bilerek küfre Allah bu nurlu yolda bilerek hareket eden şanını kullardan eylesin. Ama unutmayın ki kardeşlerim, bu doğru yolda yürüme insanın ateşten bir gömlek giymesine benzemektedir. Ve hadis-i şeriflerde eline kor bir ateş almasına, tutmasına,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 bu yolda Allah bizleri hayırlı kılsın ve Allah'ın o samimi kulları arasında o kervana katılanlardan eylesin. Ve son olarak sizlere Allah Resulü'nün nasihatını yaparak sohbeti bitireyim. Bu dünyada bir garip bir yolcu gibi ol. Hatta kendini kabir ehlinden attı. Hatta bir ağacın kölgesinde oturup oradan kalkan gibi oldu. Hı hı. Rabbim anahu ve teâlâ o dönülmez yola geldiğinde eyvah, eyvah diyenlerden bizleri eylemesin. Ve burada bu masyatları alıp sırat-ı müstakimde daim olan şanımız ilerlemiştir. Faneke Allahümme, Elhamdülü, Esfüden la ilahe <gülüyor> illa ente, Estağfirüke, Elhamdülillahi herhalde Sorusu olan varsa bu üçüncü